1507 numaralı konu, Hazreti Osman'ın Kur'an okumaya çok istekli olması, Hazreti Osman şöyle buyurmuştur, üzerimden Allah'ın kitabını açıp okumadığım bir gün ya da gecenin geçmesini istemiyorum, Hazreti Osman şöyle buyurmuştur, eğer kalbileriniz tertemiz olsaydı Allah'ın kelamına doyamazdınız, müminlerin emiri Hazreti Osman şöyle buyurmuştur, eğer kalbileriniz tertemiz olmuş olsaydı Rabbimizin kelamıma doyamazdık, ben üzerimden musafa bakmadığım bir günün geçmesini istemiyorum. Hazreti Osman'ın musafı çok okunmaktan ve çok bakılmaktan dolayı yırtılacak hale gelmiş, bazı yaprakları ise delinmişti.